Vaktiyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hırmet eden bu kavim, Rabi'l-Evvel'in birinci gününden otuzuncu gününe kadar bütün diyar İslam'da donanma yaparlardı. Büyük şenlikler yaparlardı. Ve büyük yemekler, ziyafetler, fakülü karar doyurulur, çıplaklar giydirilir idi. Kur'an'dan okunur, mevlidler kiram edilir. Sonra da tabi bunlar unutuldu, bunlar geçtiği. Hatta öyle zaman öyle kişiler meydana geldi ki, mevlid okumak bin arttır bir faydası yoktur diye yani bu kadar, bu cesareti gösterenler oldular. Bunlar hiçbirisi doğru değildir, bunlara kulak vermeyiz. Mevlütü okutmak hanelere saadettir, merakettir, gönüllere nurdur. Yalnız şeriata hürmet etmek şeraitinde. Olmak şartıyla yani böyle kadın erkek kucak kucağa oturarak şehvani nazarları bir nazara da değil. Allah'ın taksim ettiği gibi İslam şeriatının taksim ettiği gibi kadınlar ayrı bir yerde, erkekler ayrı bir yerde oturarak kendilerini muhafaza ederek, erini elini, gözünü, dinleyip kulağını, her şeyini hudû ve huşu ile böyle dinlemek büyük ecir ve sevaplara insanlar nail olur. Ve hallere bereket ve saadet olur. Sevabı yok değil kadar o o kafayı terk et. Bir de Habibullah masından birisi gelmişti. Ola ben ödün bir bir kat olduğunu söyledi filan filan. Sonra ben akide oradaydım. Ben siz çıkarmadım. İsteyince sonra kendisine şu, şu soruyu sordu. Yani hocaların da kitapları da var yani basmış olduğu kitapları da. Kendisi deli gibi kitaplara Dedim ya, Hoca ne de mi hocam annemle nerdün bir ad olunuz bir adı kısımdı bir adı hayriye vardır, bir adı şeriyye vardı bu hangi kısımdandı? Dudu bir adım dedi, peki öyleyse. Dedim ki biz şimdi burada otursak dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din deresini dünyaya geldi. Kendilerine 40 yaşında nübüvvet erki ihare emrolundu. 43 yaşında risaletlerin ihare emrolundu. Sonra peygamberimiz ihareni öğrettikten sonra halkı dine davet etti. Sonra Allah ona emir verdi ki Mekke'den Medine'ye hicaret ve Cenab-ı Hak onu miracına aldı. Miraçta şu, dere şu dereceleri gördü, şunları yaptı. Bunu da böyle anlatsak, <gülüyor> sevabı var mı yok mu dedim. Var dedi. E dedim bu manzuluncuyla mı günah oluyor bu yani, böyle konuştuğu sevabı oluyor. Efendiden, sülahayı zikreylemek Bıraksan Peygamberimizi, ümmetin salifleri zikreylemek ibadettir, hadis-i şeride Ve Veliyullah'ı konuşmak, ve ilgili konuşmak, iyi insanların ehval-i harekatını, insanlara mümkün olacak insanların ehval-i harekatını söylemek bunlar dahi sebaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ümmet-i Muhammed bir ay, yani Rabi'nin evvelin birinden otuzuna kadar, bir dokuzuna kadar, otuzuna kadar, bazı arabiyerler bir dokuz gelir, otuzuna kadar yaparlardı. Yemekler pişirilir, ikramlar edilir, donanmalar yapılır, şemlikler yapılır, mevliler okunur, Kuran okulu, kasiyeler okunurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bunu ümmeti Muhammed bunları unuttu. Unuttu da hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tecavüz edenler oldu. Ondan bile ümmeti Muhammed incinmedi. Evet evet hiç incinmedi bile. Allah'tan bulur dedi, gitti bir şey. Halbuki beş kuruş için adam öldürenleri gördük biz. Çünkü bir münkerat gördünüz mü diyor Peygamberimiz. Üç şeyle bunu reddediniz. Ya dilinizle, ya elinizle, ya kalbinizle. Bu da münkerattan manaya kötülük gördün değil mi? Bunu üç şey ile ben edebilirsin. Ya elinle, yapamadım, dilinle. O da olmadı, kalple muz etmek imanın en zayıf kısmıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun ezvacı tahiratına, onun eshabına nice efendim mühtanlar, kötülükler söylenildi. Yine ümmet Muhammed bizim pişkin olduğu için hister çıkarmadı, yürüdü gittiler falan i̇şte Allah'tan bulur dedi falan dedi bu şekilde böyle. Tabi Allah ve Resulün tenlerinin müdafaya ihtiyaçları yoktu ama... Allah şart koşmuştur. İyi dinle beni. Manası siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah olursanız Allah size yardım eder diyor. Gönüller boş olunca Allah yardım etmez. Allah zalimlerin yardımcısı değildir. Allah muhsinlerin mutlakilerle beraberdir. Onların yardımcısıdır.